cansın. Kafiyenin tertip tarzını sırf zevke, fakat bir icrat için de zevke tevfikan icra etmek bizahit bir muvafakiyet. O muvafakiyete bir de kafiyenin tasavvut manasını ilâvet, sonra dizenlerin musikisine de o tebennülden gelen ahengin manasını ver. İşte yarının nazmı. Bence kelimelerin mevzu manasından başka bir de nasıl tabir edeyim? seda manası vardır. Bilme merkez hisseder mi? Fakat ben mesela nâriş kelimesinin mahsun edasını, pervaz kelimesinin teyranı meylini, feryat kelimesinin yırtıcı ahengini pek iyi duyuyorum. İnsanda bu duyu sevki olduktan sonra mesela bahr-i sükun perver diyemez. Bahru kelimesinin o bir harekede toplanan üç kuvvetli harfinden hususu ile sonundaki ra'nın tesâdümünden hasıl olan tasavvut şiddeti ister ki bu kelime bir sert mana tasvirinde kullanılsın. Mesela bahri huruşan yahut bahri pir huruş sanki bahr kelimesi de o sıfatla beraber taşıyor, şişiyor, değil mi? Buna mukabil derya-i sakin derim. Çünkü derya kelimesi de sakin, onda da bir sükun var ki sıfatı sıfatın manasından ziyade izah ediyor. Artık mütemma diyen söylüyordu. Zavallı Hüseyin Nazmi'ye bu müsahit muhataba bütün şahsi fikirlerini dinletti, sonra netice vermek istedi. Şimdi düşün. Melul bir beyit, hazin bir kelimenin üzerinde sakin bir vakfile bitsin, sonra mutantan bir kafiye diğer bir beytin mana haşmetine müdettep bir karar versin. Bütün şiir bir yandan veznin ahengine nefsini teslim ederek dalgalanırken Kafiyeler öteye beriye müterendim zemzemeler nameler serpsin. Sonra o şiirden bütün hayide teşbihleri bütün o köhne cinasları çıkar. Fikri o mahruf zeminlerde bocalamaktan kurtar. İşte benim eser. Ah o eser yazılıp da intişar ettiği zaman ben büsbütün başka bir adam olacağım. Öyle zannediyorum ki ihtihar perisi gelip mahkur mağlup ayaklarımın altına atılacak kendimi birden yükselmiş göreceğim. O zaman ben bugün şu toprak parçasının üzerindeyim diyebileceğim. Şimdi pis bütün karanlık olmuştu. İki arkadaş birbirine biren mütekasif gölge şeklinde görüyorlardı. O sükût edince Hüseyin Nazmi cevap vermedi. Arkadaşını dinledikçe kalbinde bir merhamet hissi duyuyordu. Niçin bu merhametin mahiyetini pek iyi takdir edemiyordu? Belki Ahmet Cemil bu kadar hülyalara esir olduğu için. Hakikatin daima hülyanın duyununda kaldığını bilirdi. Onun için o söyledikçe vicdanından hafi bir sesin ''Zavallı çocuk'' dediğini işitiyordu. İkisi de sustular. Hüseyin Azmi kameriyenin sarmaşıkları içinde, daha kesif duran karanlığın arasında, gözleri dalgın, endişeyle dolu bir vaziyette arkadaşına bakıyor ve Ahmet Cemil Bahçe'nin bütün sahraanın semahların üzerinde dalgalanan sislere dalmış düşünüyordu. Birden köşkten bir ses içitildi. Abi yemeğinizi göndersinler mi? Göndersinler. Ahmet Cemil birden kalktı. Buldum dedi. Neyi buldun? Cevap vermedi. Lamia'nın birden sesini işitince hiç düşünmediği halde birden biri aklına gelivermişti. Müsterih bir nefes aldı. Tamamen tahttır ediyordu. O vaat ettiği şeyi bir gün şakirdi, Muzaffer Bey de görmüştü. Bir kutu içinde, tavla zarları şeklinde, fakat oldukça büyük mükaplar var. Bu mükapların altışar tarafında, altı levhanın kesilmiş parçaları yapıştırılmış, mükapları altı suretle tanzim etmeli ki, o altı levha hasıl olsun. Ahmet Cemil, şu güzel oyuncağı zihnen kendi kendine tasvir ediyordu. Fakat bunu nerede bulacak? Musafer Bey Paris'ten gelmiş. Her uğradığı dükkana böyle üç satırlık tarifleri mi soracak? Yemek yediler, artık öteden beriden bahsediyorlardı. Bir Aralık Hüseyin Azmi dedi ki: "Eserini bitirirsen sana burada bir ziyafet vereyim. İstediğin adamları davet et. Neşretmeden evvel bir kere kendin okursun." Ahmet Cemil "Teşekkür ederim." dedi. Sonra Kamereyenin ortasından sarkan fenerlerin delikli kaidesinden yemek tepsisinin beyaz örtüsüne dökülen oynak ziyaaya dalarak Kim bilir ne zaman dedi. Ahmet Cemil'in güya bu suale cevap veriyormuş gibi köşkün yukarıdan panjurları açık bir odasından bir gürültü koptu. Hüseyin Nazmi dedi ki: "Lamia sana gösteriş yapıyor. Güya piyano çalacak. Hadi yanına çıkalım da seni barıştırayım." Merdivenlerden yavaş yavaş çıktılar. Odaya evvela Hüseyin Nazmi girdi. Lamia dadısıyla beraberdi. Hüseyin Nazmi'nin bir işareti üzerine dadı çekildi. "Nereye gidiyorsun dadı? Biz geleceğiz. Sen o gürültüyü bırak da bize bildiğin parçalardan çal." Lamia hırçın çocuklara mahsus bir hareketle döndü. "Mümkün değil." dedi. Sonra yuvarlak iskambilinden atladı, siyah taşlarla dalgalanan küçücük başını uzattı, piyanosunun iki tarafındaki mumları söndürdü, kapağar çekip kapıyordu. Ahmet Cemil yetişti, o vakit Lamea'ya yalvardılar. Bu kadar naz niye ki? Zaten onlar ne kadar çalabileceğini bilmiyorlar mı? Utanmakta ne mana var? A Bey'in yanında her vakit çalmıyor mu? Yabancı olarak bir Ahmet Cemil var, o da şöyle bir tarafa çekilir, odanın en uzak bir tarafına gitsin. ''İşte şurada pencerenin kenarına otursun. Hatta gözünü çevirip bakmasın. İstina'nın bu derecesi de fazla. Hadi bakalım.'' ''Büyük sanatkar iskemlesine geçsin. İşte mumları yakıyoruz. Öğrendiğim parçalar bunlar değil mi? Kendin istediğini çal. Ben de senin yanında yaprakları çevireyim. Hadi.'' ''İşte gönlün oluyor. Öyle somurtmaya çalışma. Bak bak gülüyorsun.'' Lamia evvela Hüseyin Nazmi ile Ahmet Cemil'in arasında ince kaşları çatılmış, soluk kırmızı dudakları bükülmüş, gözleri yere dikilmiş, omuzlarının küçücük hareketleriyle, başının hafif silkintileriyle reddediyor, mütemadiyen utanırım, utanırım diyordu. Sonra yavaş yavaş kaşlarının gerginliğine gevşeklik, dudaklarına hafif bir tebessüm, gözlerine bir teslimiyet gelmeye başladı. Omuzları paşa bir dakika evvelki ret ifadesinin şiddetini kaybetti. Nihayet dudakları deminden biri açılmak isteyen tebessümle tezahür etti. Artık Hüseyin Nazmi'nin kendisini çekip iskemleye doğru götüren koluna hiç mukavemet etmedi. Oturdu, sonra gülerek Ahmet Cemile'ye baktı. Siz ta oraya şu açık pencerenin yanına oturacaksınız. Bu tarafa hiç bakmayacaksınız, anladınız mı? Hiç dedi küçücük parmağıyla şu müteahkim emri teyit etti pencereyi gösterdi Ahmet Çemir işte gidiyorum dedi ben oradan gökleri seyrederim olmaz mı beni sen dışarıda farz et cümlesinin sonunu tahsihen tekrar etti farz ediniz işün meksizin yarın bir genç kız sıfatına girecek hatta bugün girmiş bile denilecek olan şu çocuğa artık nifret hitabını ayıp bulmuş senelerden beri devam eden tekellüften ari bir itiyada hatime vermek lazım geleceğini şu dakikada yükün vermişti. Lamia dudaklarının arasından hafif bir istihza ile "farz ediniz" diye mırıldanıyordu. Lamia'nın musiki mecmuası Piyanoya her yeni başlayan çocuklara muallimlerin tertip ettikleri hemen daima az çok yekdiğere benzeyen neşayitten ibaretti. Bir genç kızın duası, aşk serzenişleri, karnaval de Venediya'dan sade bir ariyetti. Lamia evela piyanosunun başına mütereddit oturdu, yapamamak korkusundan mütevellid bir heyecan kalbini sıkıyor, gözlerini bulandırıyordu. Kardeşinin açıp verdiği bir yaprağı görmeyerek Fakat ezber çalmıyormuş gibi gözlerini de ayırmak istemeyerek sekizliklere yetişemeyen ellerini fil dişilerin üzerine bıraktı. Parmakları titriyor, dişlere korkak bir temasla dokunuyordu. Karşısında işaretler gözlerinin önünden iki taraftan titreyen mumların ziyasıyla bir alay acayip gölgeler gibi bulutlanarak geçiyor, sanki şu küçük titrek parmaklar dişlere dokundukça bir musiki nefhası kalkarak ulaşıyor. O siyah işaretleri üfürüyor, kağıdın üzerinden püskürterek uçuruyordu. Lamia şimdi ellerini hatırasına teslim ederek bırakı vermişti. Ahmet Cem'in orada bulunmasından gelen bir mahcubiyet hatta düşünmeye müsaade etmiyordu. Denebilirdi ki yalnız parmakları düşünüyor, tahttur eğiliyor ve mihanikî bir hareketle hatıralarını dişlere naklediyordu. Fakat çaldıkça miyahanet gelmeye başladı. Ahmetçemin orada pencerenin yanında gecenin hafif rüzgarı ile başlarını sallayan korkunç hayıdalar gibi yer yer zulmetler içinde hareket eden ağaçlara dalmış sakin duruyordu. Sanki orada değildi. Lamia artık onun mevcut olduğunu yavaş yavaş unutmaya başladı. Yapraklar döndükçe gözlerinden o bulut kalkıyor, fikri bulanıklıktan sıyrılıyor, parmakları kuvvet buluyor, şimdi tuşlara daha emniyetle dokunuyordu. Ahmet Cemil o da Lamia'yı unutmuştu. Şimdi nerede bulunduğundan bile haberi yoktu. Şimdi gözlerinin önünde ötede biri de bacaları, çatıları yükselen köşklerin, bahçelerin, duvarların, parmaklıkların arasında irili ufaklı, küme küme şurada burada karanlıklar içinde birbirine sarılan, öpüşen yavut uzaktan uzağa başlarıyla kollarıyla birbirine selamlar gönderen ağaçların sanki karanlıkları yerinden oynatarak bir beşik içinde sallayan rüzgarla canlanarak harekete gelerek şu siyah gece zeminini içinde titreyen bu siyah levhanın bütün bu titrek gölgelerinin şiirini temaya mevkuf olmuş duruyordu. Bu temayhada derin müpem bir şiir hissediyordu ki sakin bir şiir ki lisanı yok Bella Gatte yalnız işte şu siyah titremeden ibaret. Sema bu siyah levanın üzerinde ötesinde, berisinde beyaz minever pullar serpilmiş, ara sıra muhtelif noktalarında uçan beyaz tüller harekete gelmiş, sırma işlenmiş bir örtü gibi eteklerini görünmez ufuklara salıvermiş, zulmetlerin sevda dolu göğsüne döküvermişti. Şurada ma'i ve siyah, yukarıda ve aşağıda birer levhanın bir garam visaliyle kucaklaştığını gördü. Lamia'nın mosakisi o müptedi tereddütleriyle piyanonun dişlerinden koparılmış nameler kulaklarını tırmalıyordu. O olmasa belki şu levhanın ruhunu daha iyileştirdi.